Bundan emindi. İşte yalnız şu iki kelime Lamia'nın ta çocukluktan beri katre katre birikerek, tazikel uzun görülmeyerek bir aralık taşı veren sevdasının iki açık nişanesi değil miydi? Gözlerini o çocuk yazısından ayırmıyor, onların arasında Lamia'yı görmeye çalışıyordu. Zihnen o dehlizdeki tesadüften sonra beyaz gölgeyi takip ediyor, yemek odasına götürüyordu. Beyaz gölge bir tehlikeden kaçıyormuşçasına kapıyı kapıyarak oraya iltica ediyor sonra o defter gözüne ilişiyor beyaz gölgenin küçücük bir kalbi var ki bu defteri görünce çırpınıyor o defter demin onun okuduğu defter o vakit defter ufak bir helecânla ele alınıyor yavaş yavaş ötesine birisine göz gezdirilerek süzülüyor birdenbire bir arzu duyuluyor demin herkes onu tebrik etmemiş miydi O da tebrik edecek. Niçin etmesin? Niçin ondan iki sözü esirgesin? Ah bir kurşun kalemi olsa. Etrafa göz gezdiriliyor. Perdelerden, aynadan, lambadan bütün bu eşyadan istimdaat ediliyor. Ah bir kurşun kalemi. Bana bir dakika için ödünç verecek bir kurşun kaleminiz yok mu? deniyor. Sonra Ahmet Cemil'in hayal kuvveti burada tevakkuf ediyordu. O kurşun kalemin nereden geldiğini tahmin edemiyor, orasını sıfırlarla geçiyordu. Ah bu sıfırlar. Şu iki kelimenin altındaki sıfırları gördükten sonra onlar da azim bir mana zerveti buluyordu. Bu sıfırlar. Bunlar leameami demek olacak. Şimdi gözleriyle o yazıları, o sıfırları bütün ifade ettikleri manalarla öpüyor, okşuyordu. Hafifçe gözleri süzülerek ta ötede gayrı mahsus bir rüzgarla yosunlu kiremitlerin eski pervazları sallanan çatıların perdeleri arkasında titrek ziyalar belirmeye başlayan komşu pencerelerin üzerine döküle döküle tekaasüp eden zulmet dalgası arasında titriyor, canlanıyor, gülüyor gibi gördüğü bu yazılara imtizahs ederek akşamın ratıp nefesinden terahşüh eden bir melal keselanı içinde kaybolarak dalmıştı ki birden odanın dışarısında bir şey sofayı sarstı Ahmet Cemil bu uyuçukluğun içinden güya bir rüyadan uyanırcasına yerinden fırladı odasının kapısını açtı O vakit gördüğü şeyi pek iyi anlayamadı Eniştesini öteki odaya telaşla giriyor gördü şimdi merdiven başında yalnız seher vardı Sofra'nın yarı zulmeti arasında kızın gözlerinde bir ateş, çehresinde bir dargınlık görüyorum zannetti. Ne oldu Seher?" dedi. Kız bir şey söylemek istiyormuş gibi yutkundu, sonra cesaret edemedi, merdivenden aşağı indi. Ne oluyor yine ne oluyor? Ahmet Cemil Güya bu küçük evin havasında uçuşan bir musibet kokusunu hissediyordu. İkbal'in her vakit örtülü çehresi, evin içinde silinmeye mühiya bir hayûlar şeklinde dolaşan azin heyeti, daima ağlamak fakat bir şey söylememek için azmetmiş gibi donuk elim, fakat hakikati izlettirmemekte mum sır duran gözleri Sonra bu hüznü etrafında o muammanın yegâne vakfıymışçasına adeta hayvanî bir terbiyetle dargın çehresiyle kızgın gözleriyle dolaşan Zeher. Bunu pek iyi fark ediyordu. Bir müddetten beri iki kelimeyi yek değirine raptedecek kadar tefekkür iktidarına malik olmayan bu kaba köylü kızında ikbal için cinnete benzer bir meclubiyet, derin bir merhamet keşfediyordu. Denebilirdi ki evin içinde yalnız bu ahmak kız bir hayvani cezm ile İkbal'in sırrını anlatmakta herkese takaddüm etmişti. Seher'in küçük hanım deyişleri vardı ki ağlamaya benzerdi. İkbal'e öyle bakışları vardı ki senin bedbahtlığını yalnız ben biliyorum, sana yalnız ben acıyorum demek isterdi daima onun etrafında dolaşmak için sebepler bulur mutfaktan çıkınca vaktini küçük hanımın eteği dibinde çorap örmeye hasret ederdi lakin şu küçük vaka şu demin odasının dışarısında sofayı sarsan şey kim midir en üst desenin geçerken bir yere çarpmış olması yahut seherin inerken düşmesi velhasıl Bir hiç Niçin fikrini birden ikbale sevk etmiş, Niçin kalbinde bu hiçin hemşirene büyük bir taalluku var diyen bir ses uyandırmıştı. Ahmet Cemil birden aklından bir şimşek gibi geçen bir fikir için "Ah!" dedi. Sonra o fikirden o kadar ürktü ki mahiyetini bulmamak, künhünü anlamamak için nefsine cebretti. Fakat şimdi o fikir silinmiyor. Bir nafis zehir gibi silindikçe daha derinlere giriyor, sokulacak, yakacak mezamat arıyordu. İkbalin bütün hissiyat sırrını bir sözle icmal etti. Sevilmediği için bedbah dedi. Daha sonra bir mühlik marazı vaktinde fark etmeyen bir tabip gibi bu hakikati keşifte bu derece geç kaldığı için kendisine bir müttehim nazarıyla baktı. İkbal sevilmiyor. Bundan şimdi eminim. Kardeşim gözümün önünde her dakika bir ölüm geçiriyor, her dakika ciğerlerinden zehir akıyor. Ah o bir dakika evvel anlamış gibi bir istimdat nazarıyla bakan gözler şimdi onları anlıyorum. Halbuki ben bunu keşfedebilmek için bir sene kaybettim diyordu. O vakte kadar yalnız kendisini düşünmüş, matbaasını, eserini ilaveye cesaret edemiyordu. Fakat hakikat öyle değil mi? Lanmary düşünmüştü. Kardeşini gözünün önünde canlı fakat sakit bir facia gibi anlamıyorsunuz yazık serzenişiyle duran o biçareyi anlamamış, anlamak için bir şey yapmamıştı. Şimdi kendisini affetmiyor. Bir hata neticesiyle bir musibet ikâ edenlere mahsus bir vicdan azabı ile duramıyordu. Kapısını sürmeledi, küçücük odasında geziyor, bazen karanlıkta yazanesinin başında durarak Bazen küçük penceresinden gecenin esrarla dolu karanlığını istintak ederek düşünüyor, şimdi bir hiçten istidlal ettiği bu neticeyi izah edecek geçmiş vakaları ve emareleri tahttura çalışıyordu. Bazen birden hiç intizar olunmayan bir zamanda zihne çarpı vermiş hakikatler vardır ki senelerden biri katre katre muhtelif zamanlarda döküle döküle birikmiş emarelerin küçük küçük başlı başlarına manansız nişanelerin birdenbire doğu veren neticesidir. Bir hiç fikirden geçen bir rüzgar o manansız emareleri, nişaneleri açı verir. Bunlar aralarından mani cidarlar kalkıvermiş, zerreler gibi yekdiğerine iltihak eder, birbirini bulur. Onlardan bir küme teşekkül eder ki, görmemek mümkün olmayan bir hakikat rükmünü alır. Şimdi Ahmet Cemil'in zihninde O deliller toplanıyor, birbirine sokularak güya birer aşina selamı ile buluşuyorlardı. İkbal'in bir sabah herkesten evvel aşağaki odada bulunmuş olması, bir gün Seher'in Vehbi Bey'e şemsiyesini vermekten imtina ederek oradan alıversin diye bırıldanmış olması, yüzlerce, binlerce hatırına gelen bu vakalar, tahaddüsleri zamanlarında manasız zannolulan bu küçük şeyler, bütün tüm, İkbal ile Seher arasında inkıslam eden bu hatıralar şimdi birikiyor, birikiyor. Fikrinde sarsılmaz bir bürhan sütunu şeklinde tereffü ediyordu. Bu aralık kapısına vuruldu. Seher yemeye çağırıyordu. Ahmet Cemil bu anda kendisinde yemek için iktidar bulmadı. Fikrini şu izlamı arasında sofraya oturmak düşüncesine yabancı kalan bir müsahibe iştirak etmek hususuyla o adamın artık şimdi nefrete bir muhik salayet bulduğu o adamın karşısında sahte bir vaziyetle oturmak için kuvveti yoktu. Yalan söyledi. Ben akşamüstü yedim. Sofraya gelmeyeceğim dedi. Seher cevap vermeden çekildi. Şimdi yanındaki odada bir mırıltı işitiyordu. Sorre dikkat etti, mütecessiz adamlar gibi gürültü etmekten sakınarak bir şey işitmeye çalıştı. Yanındaki odanın kapısı açıldı. Eniştesi çıktı. "İkbal odada kaldı zannederim." dedi. Şimdi eniştesinin yavaş yavaş merdivenleri indiğini duydu. "İkbal yemeğe inebilecek bir halde değil. Zaten midesinden muzdarip." dedi. Birden İkbal'i gidip odasında bulmak. "Kardeşim, artık anlıyorum. Söyle bakayım, bana hepsini söyle." demek için şiddet bir azı duydu. İkbal gelin olalıdan beri onlara tahsis olunan odanın kapısına bile dokunmaktan itiraz etmişti. Ayaklarının ucuna basarak çıktı, oraya kadar gitti, onu olduğu gibi görmek için geldiğini işittirmekten sakınıyordu. Yavaşça kapıyı itti, kapı hiçbir ses çıkarmamaksızın açıldı. Şimdi ilerleyemiyordu. İkbal'i orada Karyolanın yanındaki mindere, yüzü koyun kapanmış, uzun örgülü saçları bir kolun üzerinden kayarak aşağıya sarkmış gördü. Ağlıyor muydu? Ahmet Cemil, kardeşinin şüphesiz saklamak istediği şu mahrem manzaranın üzerine varmış olmayı, şimdi zarafetten hali buluyor, kendisinden saklanmak isteyen bir şeyi gidip zorla meydana çıkarmış olmakta bir kabalık buluyordu bir saniye daha abdet edecekti fakat orada vücudunun bir şey ikbare hissettirdi. Silkinerek başını kaldırdı. O vakit iki kardeş arasında acı sanki feryatla dolu birinde şu elim perişan hali göstermiş olmaktan mahcup, ötekinde görmekten müteellim bir nazar teati olundu. Ahmet Cemil kardeşin yanına kadar gitti. Şimdi İkbal minderde doğrulmuş kalkmaya cesaret edemiyerek duruyordu. Ahmet Cemil yere, dizinin dibine, kelimin üzerine oturdu. Şimdi tam bir teslimiyetle kendisini terk eden ellerini tuttu. ''İkbal, söyle bakayım ne oluyorsun?'' dedi. İkbal'in gözleri kapandı, kapaklarının kenarında koşuşan seri raşicikler arasından yaşlar sıcak birer katre zehirle dolu gibi ağır, iri yaşlar, mütevali bir sükürtla uzun kumral kipliklerin ucundan süzülerek ikisinin birleşmiş ellerine düşüyor ve Bu elleri ıslatıyordu. O vakit ağlayamayarak boğazında lakırdı söylemesine zahmet veren bir tıkanıklıkla İkbal'i tesliye değil istintak etmek istedi. "Ne oluyorsun İkbal? Niçin bana söylemiyorsun? Şimdiye kadar niçin söylemedin? Rahat değil misin kardeşin? Bir ızdırabın mı var?" diyor. Sualler birbirini takip ederek ağzından dökülüyordu. Fakat o soruların cevabı yalnız o elleri ıslatan sıcak, ağır iri gözyaşlarıyla. Bu dakikada gözlerine her vakitten ziyade sarı, zayıf, narin görünen bu vücudun ta ruhunun derinliklerinden kopma darbelerle sarsıntılardan ibaret kaldı. Nihaik İkbal, "Gidiniz abi, şimdi gelir." dedi. İkbal, güya korkunç bir mahluktan bahsediyormuşçasına kapıya bakıyor. "Şimdi gelir. Şimdi gelir." diyordu. Ahmet Cemil burada duramayacağını anladı, İkbal'i yalnız bıraktı. Odasında ne yapmalı diyordu. Evet ne yapacak?